1049 numaralı konu, Hazreti Peygamberin, Allah'a iman ettiğim halde sabahladım, diyen Muaz'a, bu sözünün hakikatını sormaları, Hazreti Peygamber bir seferinde huzuruna giren Muaz'a, ey Muaz, dün gece nasıl sabahladın, diye sordular. Onun, Allah'a iman ettiğim halde sabahladım, demesi üzerine, her sözün bir hakkı vardır. Her hakkında bir hakikatı vardır. Söyle bakalım senin sözünün hakikatı nedir, buyurdular. Bunun üzerine Muaz şunları söyledi. Ey Allah'ın Resulü, sabahleyin uykudan uyandığımda akşama, akşamladığımda da sabaha ulaşamayacağımı düşündüm ve bir adım attığımda ikincisini atamayacağımı aklımdan çıkarmadım. Ben beraberlerinde peygamberleri ve Allah'tan başka tapmış oldukları putlar olduğu halde yüzüstü, amel defterlerini okumaya çağrılan ümmetleri ve cehennemliklerin cezalarıyla cennetliklerin mükafatlarını görür gibi oluyorum. Hazreti Peygamber de ona, sen bunu anlamışsın. Sakın ondan ayrılayım deme, buyurdular.